Merhaba Su Akını hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Biliyorsunuz 25 yıldır yani 1992 yılından bu yana kutlanan bir gün var Dünya Su Günü. 22 Mart'ta oluyor genelde. Her zaman daha doğrusu. Şimdi bu haftada zaten Dünya Su Hafta Günü kutlanacak. Perşembe günü oluyor İler. ve Perşembe günü güzel bir sergi aslında bu günün önemine bir vurgu yapacak. İfsa'nın e, önemli gün ve projeler kapsamında Dünya Su Günü e, fotoğraf sergisi ve başka etkinlikler de olacak. Bununla ilgili hı hı. araştırma yaparken e, adını e, aynı zamanda bir arkadaşımdan da öğrendiğim Ferhan Coşkun'la tanıştım. Ferhan da bugün hı. stüdyomuzda. Hoş Merhaba geldin Ferhan. Merhabalar. Ferhan Coşkun bir fotoğraf sanatçısı ama deniz altında, su altında fotoğrafçılık yapan. Başka şekillerde de fotoğraflarım var tabii. evet. Onunla hem böyle bu az önce bahsettiğim ifsak etkinliğini konuşmak istiyorum. Hem de bu su altı fotoğrafçılığı yaptığı süreç içerisinde nelerle karşılaştı. Denizlerin hikayesini biraz bize anlatsın istiyorum. Hoş geldin tekrar Ferhan. Merhabalar. Şimdi seni çok merak ediyoruz hani nasıl başladı bu su altında fotoğrafçılık tutkusu onu biraz anlatırım <gülüyor> ee, size. öncelikle e, çok uzun zamandır fotoğraf e, çekiyordum ancak Hı -hı. 2011 yılında dalışa başlamamın ardından ee, yavaş yavaş hani su altında da fotoğraf çekmek üzere bir yönelmeye başladım Aslında iki Hı. hobiyi birleştirmek gibi e, bir anda başladı evet. Sonrasında bunun e, yansımaları ve tabii e, artıları ortaya çıkmaya başladı e, Fotoğrafların özellikle e, yarışmalarda ve e, katıldığım yarışmalarda gelen sonuçlarla da beraber evet. Güzel sonuçlar ortaya başladı. Çıkma, çıkmaya başladı Evet Evet e, Suyun altında çok farklı bir dünya var her şeyden önce. Bu dünyayı da insanlara aktarabilmek, bu güzellikleri evet. insanlara e, mümkün olduğunca gösterebilmek amacıyla biraz da... E, ...insanlara karşı bunları sergilemeye başladık bir süre sonra da. Hı -hı. E, tabii bununla... E, şey ben... vardı hatırlıyorum e, Ferhan, bu Adamer'in yani mercanlarla ilgili bir proje. Zaten yani, sen de hı -hı. onun bir parçasısın. Adam yerin bir fotoğraf sergisi vardı, Beşiktaş Deniz Müzesi'nde Mercan 16. Aşkına Hatta diye. Onun aşkına. Ben özellikle aslında ilk öyle. orada duymuştum senin adını. <gülüyor> ee, evet. Özellikle e, Sevgililer Günü'ne yakın olması sebebiyle seçtiğimiz bir isim oldu Mercan Aşkına. Yani bundan güzel kutlama olmaz aslında. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Marmara için e, gerçekten inanılmaz bir mücadelein hikayesi Mercanlar için e, bu evet. e, sergide anlatılan. Çünkü e, Yasa adının çevresinde e, yok olmakta olan, yok olmuş olan e, Mercanların özellikle orada yapılan inşaat ve etrafına doldurulan hı hı. dolgu üstüne kurbalı derenin çamurlarının 90, 2015 yılında evet, olmuştu evet. değil mi o, evet. 90 tanker dolusu çamur döküldü Marmara'nın o bölgesine. Çamur dediğimiz tabii yani son derece toksik Kimyasal. maddeyle evet, kaplı bir çamur. Evet, evet. İçeriği çok korkunç ee, zehir olan bir şey aslında. Zehir olan. Evet. Ve oradaki mercanların tamamı kaybedildi. Ve Marmara'nın ortasında inanılmaz muhteşem noktalar hı hı. var. Hani bir kayanın üzerinde beş farklı tür mercanlara denk gelme şansınız vardı ama Hı -hı. artık yok. Yani özellikle o bölgelerin yok olmuş olması inanılmaz üzücü oldu. Hı -hı. Şimdi Sivriada tarafında bulunan mercanların da kurtarılması amacıyla oradaki mercanların plan, plan çerçevesinde, proje çerçevesinde 200 kökünün taşınması vardı. Hı -hı. Ancak bu oldukça zor ve hem ekip olarak hem mücadele olarak. ...yorucu bir iş olduğu için... ...ancak Kesinlikle. 90 kök, 100 kök kadar... ...bir kök, e, mercan taşıyabildik. Kök demeyelim, dal diyelim... ...aslında. Hı hı. Bu proje... E, ...ilk olarak... E, ...İspanya'da... E, ...bir... E, ka ...aslında kaçakçılık sırasında tespit ediliyor. Birisi hı hı. mercanları kaçırmaya çalışırken... Ya ...ortaya çıkan... Evet, yani. e, hmm. ...yakalanıyor, üniversiteye gidiyorlar... ...bunları kurtarabilir miyiz kurtaramaz mıyız ...vesaire gibisinden bir mücadele... ...içindeyken... Orada e, üniversite hocaları yüzde 10-15'ini kadar kurtarabiliyorlar tekrar. Evet, evet. E, bu bir projenin başlangıç noktası oluyor. İstanbul'da e, e, üniversiteden Noyan ve e, Eda e, hocalarımızla beraber de e, Adalar Derneği'nden Volkanlarcıyla beraber yaptığımız, e, hep beraber yaptığımız projede... Hmm. E, bu mercanların taşınmasını sağladık. E, ancak bu proje tabii devam ediyor. Devam eden bir süreçte işte. şu ana kadar dikilmiş olanlarda yüzde doksan kadar bir başarı var. Harika. Ve bu e, inanılmaz bir noktada. E, ve bu proje çerçevesinde de şu anda her ay ayrıca düzenli olarak yaz, kış demeden hmm. dalıp bunlar kontrol ediliyor. Evet. E, Mercan Aşkına projesi ve sergisinde de zaten bunların... E, ...süreç içerisindeki anlarını... ...tek tek kareleyip, fotoğraflayıp... ...farklı bir bakış açısıyla... ...biraz benim gördüğüm bakış açısı <gülüyor> ...aynı zamanda... Hmm. E, ...sevgili Sergio Ekşiha'nın... E, ...videolarıyla evet. da beraber... Evet. ...onları e, ben de ediyorum. E, evet, Bengiz Hoca'nın... E, ...Bengiz Özeleli'nde e, hmm. ileride bir proje... ...bu proje çerçevesinde hmm. belgesele dönüşecek... ...bu proje çünkü... E, ...o da e, bunların montajını yaparak... Bir, e, ...ön fragman hmm. şeklinde çıkardı... Çok güzel bir proje olarak devam ediyor. Umarım Mercanlar için bir güzel evet. bir mücadele olacak bu. Kesinlikle. Şimdi ama şeyi çok üzülüyorum, biliyor musun? Hani bir şeyi korumak için onu yerinde koruyamadığımız için onu yerinden alıp hani başka bir yerde korumak zorunda kalmamız gerçekten üzücü. Ama yine de hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Hı hı. Çünkü eğer bırakırsak bu haliyle gerçekten tamamen yok olacak. Korkunç şeyler bekliyor. Ben şeye çok şaşırıyorum. Yani Marmara Denizi gibi artık maalesef ...foseptik çukuruna dönüştürülmüş. Bir deniz hı hı. hala içinde muazzam bir yaşam mücadelesi devam ediyor. Sadece mercanlar yok. Yine senden öğrendiğim kadarıyla çok başka güzel canlılar da var. Çok inanılmaz. Marmara dünyadaki e, en güzel denizlerden birisi aslında. Özellikle makro yaşam anlamında çok hı hı. çok da değerli. İlk 15-20 metresi Karadeniz'in suyundan oluşurken e, ki bu Karadeniz'in... 15 metre Evet, evet e, bu suyun içinde küçük balıkların bulunduğu, balık sürülerinin bulunduğu bir e, ortam. Ancak e, 15-20 metrenin altında Ege'nin suyu başlıyor. Hmm, ve bunlar çok hmm. fazla birbirine karışmadan arada böyle bir kristal tabaka oluşuyor bazen. Bir Tabii, e, bir, e, araları, i̇nanılmaz bir zar var adeta aralarında. İnanılmaz. Ve e, o e, Ege'nin suyunda da büyük balıklar var. Evet. Ve büyük balıklarla küçük balıkların bir buluştuğu, inanılmaz derecede yeşil e, ve e, makro yaşamın canlı olduğu bir e, deniz. Hmm. Ee, o kadar e, farklı bir noktada ki deniz atlarının örneğin hani İstanbul'da yaşadığını biliyor muydunuz diyorum hani evet, çok evet. arkadaşıma hani e, İzmit, e, İstanbul, adalar buralarda deniz atları e, tavşanlar dediğimiz e, bir familya vardır insanlar tavşan deyince tavşan sadece Körfez'de yaşadığı <gülüyor> düşünür ama e, görsel olarak tavşana benzediği için e, biz tavşan dediğimiz ee, bir balık sürümü yoksa? Bir, aslında salyankoz gibi hı. ama e, hı hı. dünyadaki en e, tatlı hayvanlardan biri aslında. Evet, yani görsel ha. olarak, e, görsel inanılmaz, olarak insan gözüne hitap e, eden bir evet, güzelliği kesinlikle. var. Kesinlikle yani. ve e, farklı farklı türlerin yaşadığı e, inanılmaz bir deniz. Ve bu denizi korumamız şart. Kesinlikle. Ee... Şimdi sen denizdeki biyo çeşitlilikten bahsederken ben İstanbul'u düşünüyorum. Burada da muazzam bir hani karada da e, kültürel çeşitlilik. Aynı evet. şekilde Deniz'de de devam ediyor demek ki... ...gerçekten çok güzel bir proje ve... ...bu projeyi hani takip edebileceğimiz... ...bir web sitesi, bir iletişim adresi... ...söyleyebilir misin peki? Ee, Adamer'in... E, sa ...ana Adamer. sayfası var, onun yanı sıra... ...Mercan Aşkın'a diye bir e, sayfaya... ...devam ediyoruz, Hı -hı. E, yakında... ...açılacak, e, bunun dışında... E, ...bu arada... ...Adamer projenin ismi... ...adamer.com... E, olarak Hı -hı. E, geçiyor... Bunun dışında benim kendi sayfam var. Ee, evet. yani Instagram'da yine Ferhan Coşkun yazınca Hı -hı. oradan e, takip edilmek üzere sergiler ve etkinlikleri genelde hiç, e, yayınlıyorum. Evet, e, bir de şeyden hani sormak istediğim başka bir şey. Sadece Marmara'da mı dalış yapıyorsun yoksa başka yerlerde de yaptın mı? Bir bir soru sorayım sana. Türkiye'nin birçok yerinde e, dalış yaptım. Aynı zamanda Mısır'da e, güzel bir proje çerçevesinde dalışlar Hı -hı. yaptık. Orada batıklara... E, yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz dalışlar oldu. Ee, Türkiye'de özellikle Akdeniz'de ve e, Ege'de daha berrak ve daha e, açık bir deniz olsa da tabi canlılık çok daha farklı. Marmara'yla hmm. e, çok daha farklı bir ekosisteme sahip. Marmara'nın da birçok noktasında birçok dalış yapılabiliyor. Ee, evet. Ancak hmm. tabi her birinde farklı ekipmanlar kullanmanız gerekir bu denizlerin çünkü nedir evet. işte soğuklukları sıcaklıkları dönemlere göre farklı Hı. dönemlerde daha farklı e, kıyafetler daha kalın kıyafetler giyerek ama her zaman her dönem dalış yapmanız mümkün. Evet çok güzel. şey merak ediyorum ama şimdi ...biyoçeşitlilik çeşitlilik açısından Marmara Denizi mi daha çeşitli çünkü öyle bir şey bahsettin ki yani Karadenizle Akdeniz'in suyunun birleştiği bir yer büyük evet. bir çeşitlilik açısından daha mı zengin Akdeniz'den veya Karadeniz'den böyle bir şey denilebilir mi? Ee, yer yer daha zengin olduğu noktalar var... ...diyebiliriz ama Akdeniz'in hmm. de... ...çok zengin olduğu noktalar Akdeniz var. Çok örneğin, zaten, evet. evet çok büyük evet. zaten. Örneğin Saroz. Hmm. Ee, Saroz da Akdeniz'e dahil olan bir bölge... ...ve orasının evet. da inanılmaz özel... ...kendine has hmm. bir yapısı var. Çünkü orada da akıntılar... ...sebebiyle oluşan... ...bir yapı var. Bu evet. yapı da orada... ...inanılmaz güzel hmm. bir ekosistemin... ...oluşmasını sağlamış. Bir de şeyi merak ediyorum hani okuduklarımdan e, gördüğüm kadarıyla galiba e, yine Marmara'da belki adalar etrafında böyle endemik mercan türleri olduğunu okudum. Evet. Doğru değil mi bu? Evet evet. Adalar çevresinde. ya Bizim e, şu anda şey üzerinde çalıştığımız mercan e, özellikle e, Marmara'da 30 metrelerde yaşıyor. Ha. Ama bu mercan... Akdeniz'de 70 metrelerde yaşıyor. Normalde derin deniz derin mercanı de. yani. Neden dolayı? Çünkü Marmara biraz daha üst tabakasının Karadeniz'in suyu olması sebebiyle aşağıya daha az ışık gidiyor ve daha karanlık aslında Ege'ye evet. göre, hı hı. Ege sularına göre. E, bu sebeple daha yukarılarda 30 metrelerde yaşıyor ve Hı. insanların görebileceği dalış yapıp <gülüyor> onu görebileceği noktalarda aynı zamanda balıkların da, da çok daha rahat yumurta bırakabileceği yaşamlarını evet, evet. devam ettirebileceği bir seviyede. Aslında mercanlar e, balıkların daha doğrusu pek çok dediğiniz canlısı evi. Ekosistemin önemli bir parçası. Bir şey değil evet. Değil mi? evet. evet. evet. Ki bu dönem içerisinde biliyorsunuz sahil yolları işte kıyıların doldurulması birçok evet. balık yuvasını yok ettik. Östelik bir de e, avlanma politikamız da şu anda tartışılır durumda çünkü e, avlanma politikasından anladığımız hani bir bölgedeki bütün balıkların hmm. toparlanıp ondan sonra hmm. e, küçüklerin tekrar denize atılması gibi bir politika olunca evet. o e, hani hmm. e, bir de üstüne e, küçük balıkları yiyebilmek için üstüne isim veriliyor. Evet, o e, lüferde e, olduğu gibi değil lüfer'de mi? Lüferde çinekop, işte sarı kanat çinekop... ...ardından defne yaprağı bir balık e, türetler. Bebek lüfer. Bu tamamen hmm. aynı familia ve hani hmm. lüfer olmadan hani, yememek gerekiyor ona. Çünkü evet. hayatında bir kere olsun bu hayvanın çoğalabilme hakkı var. Hayvan evet. bir kere zaten çoğalmayı başarsa... Hmm. E, ...belki de İstanbul'daki birçok insan için ayrı... E, Aç kalmayacağı kalmay kadar bir rahat bir evet, yani. yiyebileceğimiz bir balık evet. olacak. Şimdi e, çok güzel gidiyor sohbet ama Ferhan e, çok güzel bir şarkıyla yine bir ara verelim istiyoruz. Ondan Hı. sonra e, ikinci bölümde yine bahsederiz. Deniz Deniz dedik. Bu sefer Bülent Ortaçgil'den dinleyeceğiz. Deniz'e doğru. Her şey çok basit Denize doğru Üç beş dakika yeter Derdimi anlatmaya Zaten çoğu şey değmez Çok konuşmaya Denize doğru Denize doğru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 Kaptıranlara çare bulunmaz Yaşam bizden hızlı Beklesen olmaz Kararımı çoktan verdim Denize doğru Denize doğru Ağır bütün kapılar çalınır ama bilgeler sığırmuşlarmişler ne demişler Bu burada bulamamışlar denize doğru denize doğru gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını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 Çok özel bir konuğum var. Ee, şimdi Ferhan Coşkun'la su altı fotoğrafçılığından ve daha çok da suyun altında neler olduğundan bahsettik. Marmara'dan da bahsettik. Mısır'dan bile bahsettik <gülüyor> hatta. Şimdi e, zaten hani bu hafta dolayısıyla ifsan önemli gün ve projeler kapsamında yapacağı 22 Mart'ta Perşembe günü on, e, 19 buçuk diyorum 7 buçukta. Akşam 7 buçukta başlayacak olan Dünya Su Günü etkinlikleriyle ilgili olarak konuşalım istiyoruz. Sen de zaten bunun bir parçasısın hatta önemli bir parçasısın. Birazcık bahseder misin e, neler olacak bu etkinliğe? Şimdi etkinliğe biz aslında bir yıl kadar önce başladık. Hmm. Serkan Turaç hocamızın vesil, koordinat idaresiyle beraber. Evet. Ben onun yardımcılığını yapıyorum projede. İşte fotoğrafların toplanması ve onun gerekli projede yardım edilebilecek bütün konularda. Evet. Proje için bir tane web sayfası gerçekleştirdik. Su günü projesi olarak e, şu an sayfa aktif durumda. E, Perşembe günü gerçekleşecek olan sergide hem e, fotoğraf sergisi olacak, hem bir e, kitap e, top, e, çıkarılacak ifsak yayınlarından. Fotoğraf kitabı. Fotoğraf evet, kitabı, hı. evet. Bir arkadaşımızın e, fotoğraflarının yer aldığı. Aynı zamanda e, bir de sunum gerçekleşiyor hı. ve bu o, sunum çerçevesinde de suyun dünyamızdaki önemi, değeri. Hı. Ve e, bununla istinaden e, birçok 26 arkadaşımızın e, da yer aldığı Fotoğrafçı. fotoğraflarının ve Hı -hı. videolarının yer aldığı Hı -hı. E, inanılmaz güzel bir sunum olacak. Çok zengin çok renkli bir evet, şey olacak. Evet. E, ve güzel bir projenin bir yıllık bir projenin meyvelerini e, görmüş olacağız e, sonuç almış olacak. E, i̇fsak'la e, suya dair projelerimiz tabii e, devam ediyor olacak. E, aynı zamanda ben e, su fotoğraf ve videocuları Sufod'un e, genel sekreteri olarak e, Hı -hı. yer alıyor e, bulunuyorum. Şimdi Sufod'la İfsak iki fotoğraf e, derneği hı hı. E, ortak bir e, proje çerçevesinde cumartesi akşamları e, farklı sualtı fotoğrafçılarının e, sunumlarının, sergilerinin gerçekleşeceği bir e, yapı oluşturuyoruz. Bu noktada 15 günde bir planlıyoruz. 15 günde bir farklı bir sualtı fotoğrafçısının sunumu aynı hı zamanda e, su, su ve sualtı ile ilgili e, deneyim deneyimlerinin Aha. su alt fotoğrafçılığı ile ilgili aynı şekilde deneyimler ile paylaşımların bulundu bir organizasyon plan planladık hı hı. Bununla ilgili duyuruları da zaten yavaş yavaş Tamam ne içinde. zamandan itibaren başlayacak Ferhan bu e, bu ayın sonu veya işte önümüzdeki ay e, başlayacağını söyleyebilirim. Hmm, yani Nisan'dan Çünkü itibaren, genel olarak evet. hem İFSAG tarafında hem de SUFOT tarafında kararlar alındı. E, hmm. yani ortak bir proje olarak bu devam edecek. Cumartesi akşamları. Şahane o hmm. zaman yine ifsak bin, yani binasında Hem mı olacak? Evet ifsak binasında, hmm. ifsak sergi salonunda. Merkezi bir yer evet, zaten. Evet. Rahatlıkla gidilir, su Sualtı fotoğrafçıları ver. derneği biraz daha küçük bir dernek tabii. İfsak hmm. baktığımızda binlerce üyesi olan bir dernek. Çok daha kapsamlı. Ee, ancak mı? Türkiye'de su altı fotoğrafçısı 100-150 kadar fotoğrafçı var. Şu anda da hmm. e, Sufot'ta 100 kadar e, üyemiz mevcut. Çok su güzel. altı fotoğrafçısı. Böyle bir damar olduğunu hmm. bilmek çok güzel. Yani aslında şöyle... Doğanın her parçasıyla o kadar kopuz ki biz şehirde özellikle İstanbul'da hı hı. sen de burada yaşıyorsun biliyorsun. O kadar doğadan kopuz ki bu fotoğraflar, videolar, herhangi bir sanat formu doğayı anlatan, doğadan ilham alan gerçekten bizim için ilaç gibi oluyor. Hı hı. O da olmasa hani ne yapacağız biz? Çünkü köklerimizden kopuk halde yaşıyoruz. Beton, beton üzerindeyiz. Bir yağmur yağıyor, etrafı seller götürüyor. Toprağın hani toprak ememiyor bile suyu öyle bir hı hı. şehirde yaşıyoruz dolayısıyla ben çok önemsiyorum ve eminim dinleyicilerim de öyle bundan haberdar etmek istedim zaten herkese şimdi bir de şeyi merak ediyorum yani dalgıçlık böyle bir isteği olan insan evet. hani sen bu konuda da çok iyisin. Hı hı. Nereden başlamalı? Bir de ondan birazcık Hı -hı. bahsedelim. Dalgıç ee, olmayan, olmak isteyenlerse. Şu anda birisi. ben aktif balık adamlarda aynı zamanda genel sekreter olarak devam ediyorum. Geçen yıl içerisinde dalış eğitmenliği, sertifikamı da aldım. Hı hı. Biz Aktif Balık Adamlar 1967'den beri devam eden bir dernek. Yani çok uzun süredir. Tabii mi? tabii. Yerimizde Mecidiye Köy'de. bir dernek yani. Ee, diyebiliriz. Ee, 50. yılımızı ge geçen yılın sonunda Geçmiş kutladık. Geçmişle yarım asırı. <gülüyor> 51. Evet. <edilir. gülüyor> evet, evet. Ee, şimdi e, bünyemiz dahilinde 10 e, kadar eğitmenimiz var e, ve e, tamamen e, gönüllülerden oluşan bir dernek. Hı. Yani ee, ...hiçbir çalışanımız yok... ...başkanımızdan... E, ...bütün dernek e, yönetim kuruluna... ...bütün hocalarımıza... ...herkes tamamen gönüllü olarak bunu yapıyor... ...işte e, belli giderlerimiz var... ...hani masraflar hmm. belirleniyor... ...üzerine... E, ...kendi aranızda paylaşıyorsunuz tabii. büyük ihtimalle... Ee, ...ve aynı zamanda gizliler düzenlendiğinde... ...oralara hmm. hani... ...sadece masraflar kadar yansıtılarak... ...devam eden e, bir çalışma... Giziler de, düzenleniyor dedin nerelere mesela örnek e, olarak Saros e, Akdeniz mesela 22 20 e, 20 Nisan'da Tekirova'ya gidiyoruz. Çok güzel. Tekirova hı. inanılmaz muhteşem bir yerdir bu arada üç adalar hı. diye bir nokta var orada e, kıyıdan yarım saatlik bir mesafede e, özellikle koruma altına alınması gereken çok e, Türkiye'deki önemli noktalardan birisi ekosistem için yine hı hı. ve e, inanılmaz derecede hem e, dalışa müsait, hem e, canlıların üremesi için müsait. Evet. E, ve e, ne yazık ki orada e, bir bakıyorsunuz yatım birisi geliyor, Hı -hı. demir atıyor. Nereye demir atıyor? İşte balık yuvalarının üzerine. Evet. Oradaki... E, ya, atıklarını o, atıyor. Evet, Değil atıklarını yani, atıyor. De o var yani, Yağlarını mesela. döküyorlar. Açıkta evet. olduğu için tespit edilemeyebiliyor. Evet. E, ne yazık ki e, önemli olan konu bu tip. E, ...yerleri koruyabilmek. Evet. E, Marmara'da böyle çok özel yerler var. Adalar var. Seferihisar. Evet. E, Üç adalar. Çift aslında Seferihisar. Hani korunuyordur diye düşünüyoruz ama ne derece... E, ne ...korunabiliyor. Derece? Derece. Evet, yani ama. bizde genelde şeyler var. E, korumak için e, bazen e, yasaları e, organize ediliyor... ...ama bu yasaların Hı -hı. uygulanmasını... ...ve kontrol edilmesinde evet, ne yazık ki bazı Evet, denetlemede özellikle sıkıntı. değil mi? Evet, çünkü... E, hani, Balıkçılıkta da yasak bölgede orası yasak, avlanmaya Hı -hı. yasak ama avlanılıyor. Neden? Evet. Çünkü kontrol edilmiyor. E, talep böyle de var yani zaman. tüketiciden Hı -hı. de talep olunca özellikle balık konusunda maalesef Hı -hı. böyle bir Hı -hı. sıkıntı yaşayabiliyoruz. Hı -hı. Yani şimdi ben sana bir de şey sormak istiyorum Ferhan, hazır yakalamışken seni. Hı -hı. Şimdi hiçbirimizin gözünün önünde değil deniz. Aslında gözümüzün önünde ama görmüyoruz o Hı -hı. denizin o ayna yüzeyinin altında neler oluyor hiçbirimiz aslında Bilmiyoruz sadece işte senin gibi dalgıçların haberi var, su fotoğrafçıların haberi var. Belki bilim insanların haberi var. Biraz böyle Marmara'dan başlayarak hani daldığın zaman gördüğün problemler denizde nelerdir? Birazcık da onlardan bahsedersen. Marmara'dan başlayarak aslında çevresel olarak insanların farklı bir özelliği huyu diyelim, evde bile bazen bazı insanların halının altına süpürdüğünü <gülüyor> e, göreceksiniz. Yani böyle atı atasözümüz var. Hani e, insanlar görmedikleri yerlere çöp atmaya çalışıyorlar. Özellikle... Gözden yerlere yani. Gözden ırak, Hı. denizlere çöp atmak e, yavaş yavaş insanların aslında kendi kendilerine zarar vermesi. Çünkü Hı. dünyada e, nefes aldığımız oksijenin... ...üretimi denizler tarafından gerçekleştiriliyor. %90'ı öyle galiba. Evet, e, tarafını, ağaçlar tarafından okay, yıllarca e, oksijenin üretildiği e, eğitimlerde hı. geçmiştir. Ancak ağaçla, ağaçlar e, gündüzleri ürettikleri oksijeni akşamları tüketirler. Evet, bir tür filtreleme, hı. temizleme yaparlar. Ama evet. oksijen seviyesinde çok fazla bir oynamaya sebep olmazlar. Hı hı. Esas oksijeni e, denizler, denizlerde yaşayan plaktonlar... E, Alpler, Alpler. Evet. bu şekilde e, üretirler ve oksijen seviyesini belli bir nokta getirirler. Biz aslında denizleri koruyarak dünyadaki varlığımızı koruyacağız. Aynen. Kendi denizler evimiz zaten. Hani az evet, önce evet. verdiğin örnek çok güzeldi. Hani halının altına bile süpürenler var. Artık her şeyimizi halının altına süpürür olduk. O kadar çok evet. tüketiyoruz ve atık üretiyoruz ki... Yıllar içinde gerçekleştirdiğimiz e, su altı temizliği etkinlikleri e, oldu, gerçekleşti. Ha, evet, ondan Bunlarla da var. Bunlarla ilgili e, gerçekli, yaptığımız etkinliklerde çuvallar dolusu plastik materyali e, atılmış çöpü denizlerden çıkarmaya çalıştık elimizden geldiğince. Ama biz hani on kişi e, girip kaç çuval çıkarabilirsin? İki çuval, hmm. üç çuval çıkara, çıkardın. Yüzlerce kişinin attığı yüzlerce çöp kıyılara plastik iskelelere bağlanan plastik tekerleklerin daha sonra çıkarılıp başka bir yere atılması gerekirken hmm. denize atılması veya en yakın örnek işte karşılaştığımız kurbal dere. Evet, yani evet. oradan çıkan kimyasalların başka bir karada bulunan bir noktaya ...götürülüp, arıtılıp ondan sonra toprak altına gömülmesi gerekirken... ...ki sonradan böyle bir şey, uygulama yapıldığı hı, söyleniyor. En son öyle yapıldığı en iddia son, ediliyor hı. ama... Evet. E, ...ancak hani denizin ortasına atmak nedir ekosistemde? Hı, evet. Çok enteresan bir örnek. Bundan birkaç yıl önce sismik araştırmalar için bir Fransız gemisi gelmişti. Hı, hı. E, bu gemi e, sismik araştırma yaparken bir çatlağın içinde Marmara'da... E, ...300 metrelerde... E, dünyada yok olduğu zannedilen bir köpek balığı türüne rastladı. Marmara'da oluyor bu. Bu kadar Gerçekten e, bu kadar güzel bir, bir zenginliğimiz hı hı. var. Böyle bir biyoçeşitlilik var Marmara Denizi'nde ama biz az önce dediğim gibi sevmiyorum bu ifadeyi ama hakikaten fossetik çukur muamelesi yapıyoruz. Ne yazık dediğim ki. gibi bütün çöpümüzü içine atıyoruz. Hı -hı. Söylenecek çok şey var Ferhan ama programın sonuna geldik. Hı -hı. Şimdi Dünya Su Günü'nde kutlanacak bir şey olmayınca Hı -hı. biz de dolayısıyla aslında var güzellikler de var. Senin anlattığın deniz atları Hı -hı. falan Hı -hı. muhteşem balıklar. Şey yapmak lazım şeylere en evet. azından dikkat çekmek lazım. Kesinlikle önce dikkat çekmek lazım. Hı -hı. Bu yaptığınız çalışmalar, fotoğraflar, videolar gerçekten çok değerli. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Dünya Hı -hı. su gününde e, suyun önemine dikkat ne kadar çekersek çekelim yetmez. Hı -hı. Ama hani dün, e, denizlerin güzelliğini deniz dibinde bizim gözlerimizin ulaşamadığı güzellikleri bizlere taşıyorsunuz. Evet. Ee, suyu ve adına, yaşamı koruyalım. Evet yaşamı Hı -hı. ve suyu koruyalım gerçekten Hı -hı. de başka bir dünya yok diye bunu da unutmayalım. Çok Hı -hı. teşekkür ediyorum tekrar geldiğin için. Evet su hakkında bu haftalık bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.